Bizim arkadaşlarımız da şey yapsınlar Sahara'l-Leyali dua etsinler Muhammed için. Allah bana da güç kuvvet versin de Bayılıncaya kadar esseler yine Hakk'a dayanmış olmaz Bu krizi siyrılmak için bir dakika bile uyumadan sabaha kadar yalvarıp yakarsalar Yine Hakk'a da aydınış Şimdiye kadar Arafat'tan boş dönüldüğünü söylememişler. Yani bir iki bir diş kırma olmuş da fakat Allah yine rahmetini, gazabını, sıbkatiyle bağışlamış. Husi manada affetme başka cenab bakın Arafat'ta umumun hissiyatının seslendirilmesi şeklinde bir duayı camia ile dua etme Belki alemin samur kurtuluşuna vesile olur. Niçin öyle aralanmış bir kapıya karşı da kayıt kalıyorsunuz? Du'a cemiyet kesbederse ve bir de ümmet Muhammed için alırsa. Allahum merhamet Muhammed Allah maafir ümmet Muhammed eğer Allah'ın makbul kullarının duasıysa bu duada daha farklı bir espri aramak lazım şahsın adına annen baban adına yaptığın dua değil bütün ümmeti Muhammed'i kucaklayan dua seni ebdal yapıyor böyle genel bünye hani bünyenin sağlamlığı hastalığı da duymasıdır ağrı dediğimiz şey hastalığı duymanın adıdır desek yanlış olur mu? hastalığı duymanın adıdır bu ıstırabi, sipme, inleme, bunlar bir yönüyle hastalığı duymanın adıdır. Fakat şurası bir gerçek. Arafat, Allah'ın rahmeti açısından insanlara aralanan bir kapıdır. Ve mutlaka değerlendirilmesi. Açmaya zorlanması gerekli olan bir kapıdır. Yüreği çatlasa, vazlar, ordu ölse, o kapının aralanması için değer. Vallahi insanın affedilip Allah'ın rızasına mazhar olmasından daha büyük bir mazhar yoktur. Payeler, mansıplar, makamlar, bütün dünyalıklar onun yanında zerre kadar kalır veya kalmaz. Umarım ki affolam, affolmasam yan olam affolma ümidimi yitirmedim. Aç bir fırsat. ibadeti kübra. Affolanlar arasında. Orada bir lütfa rastlar insan. Onca ağlayan, sızlayan, dua çağlayan, meydana yetiren, o dualar arasında bir tane de Allah başka yerde yapmaz mı aynı şeyi mücahede edenlere, hicret edenlere? Fakat Allah Resulü her şeyi yapmış ama oraya ayrı bir önem vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Her yer için bir şey söylemiş, Mültezim için bir şey söylemiş, Hacerul Es'ad için bir şey söylemiş, Bina Merva için bir şey söylemiş, Müzdelfe için bir şey, çok özel. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü aksettirin. Bizi de Minadakiler gibi, Arafat'takiler gibi bağışlayabilir. İşte bugün Cuma. Millet Minada. Yarın Cumartesi Arafat'a çıkıyorlar değil mi? Pazar bayram. El birru la yubla ve zembü la ve la ya amel diyor hadis şerif. İyilik elyip gitmez. Bu bir yerde bir diskeye alınır, korunur. <gülüyor> Günah unutulmaz diyor. Sahip unutmaz. unutmadığına göre sen de unutmamaya çalışacaksın. Beyyan bizi hesaba çekecek saat ölmez. O hayy kayyumdur. İşi böyle bildikten sonra şimdi istediğin gibi davran manzara bu şimdi istediğin gibi davran elbirulayebla <gülüyor> vaznambulayunsu ve deyanlayamut emel maşit rahmetin o şeyinde bunun sonundaki mısralardan birisi ve in yekuyum heymin kad asaka ve lem yescud li meabudin siwakah çok gömlek gibi geliyor Heyim, hey müheymin, her halimin yehvan olanım benim. Her ne kadar çok isyan etmişse de, bir tek şey var ki senden başkasına secde etmemiştir. Ve lahu katâteni fil hubbi, ereben, irben de oluyor. Hacet ihtiyaç gaye. Ve lahu katâteni fil hubbi, irben, lema tayyal faadu ila suvâke. Sen beni defterden silsen, hiç hükmüne gelirsen, ne işe yararkin desem bile kalbim yine senden kopmayacak. Sen, sen deyip duracaktır. Başkasına meyletmeyecek. Dayıya meylet. Lema dayyal faadu ila siwak.